Evet, 85. soru. El Bürucu sorusun. Bismillahirrahmanirrahim. Buçlara sahip gökyüzüne geleceği bildirilmiş olan güne, o günde tanıklık edene ve edilene andolsun dosun ki ateşle dolu hendeye atılanlar yakılarak öldürüldü. Onlar yakanlar da başlarında oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Onlardan sırf Göklerin ve yerin mülki kendisine ait olan, aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam Oysaki Oysa ki Allah her şeyi görmüş. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara, işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve orada yanma cezası vardır. İman edip salih ameller işleyenlerse zemininden ırmaklar akan cennetlere gelecekler. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Bilin ki o, kainat yokken ilk olarak yaratan, ölümden sonra tekrar hayatı geri getirendir. O, çok bağışlayan ve çok sevendir. Şerefli arşın sahibidir. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un uğradıkları felaketin sana haberi geldi mi? <gülüyor> Doğrusu inkarcılar gerçeği yalanlayıp dururlar. Allah onların arkalarından kuşatmıştır. Hakikatte o levi mahfuzdayı bulunan şerefli bir Kur'an'dır.